94.9 Açık Radyo'daki Yeşil Çam Arkeolojisi programına hoş geldiniz. Bendeniz Utku Uluer e, ve benim hazırlayıp sunduğum e, ikinci programdayız. E, bu haftanın itibaren geçmişte yaptığım ve kayıt ettiğim söyleşilerden seçtiklerime ermemeye başlayacağım. İlk programda e, Lale Belkis ile yaptığımız e, söyleşiden derlediğim bir kayıt var. Ee, bu söyleşi 17 Nisan 2016 tarihinde yapmıştık ve Sinematik Yeşilçam sitesi yazarlarından Suzan Dilek Yılmaz ile birlikte e, Lale Belkıs ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşmemiz oldu. Tabii bu görüşmeyi de kayda aldık. E, bu haftanın itibaren bu söyleşiden derlediğim e, bir bölümün ilk kısmını dinleyeceğiz. E, sohbetin ilginç noktalarından bir tanesi... E, Sinematik Yeşilçem yazarı Su Suzan Dilek Yılmaz'ın hayatında ilk defa bir söyleşide yer almasıydı. Verce kendisi de Lale Belkıs hayranıydı. Bu yönden ilginç de bir e, e, görüşme oldu. Onun dışında e, tabi bu sohbeti dinlerken arada iki tane de şarkı seçtim. E, yine Lale Belkıs'ın seslendirdiği. İlk e, dinleyeceğimiz şarkı Doğduğum Ev. Daha sonra dinleyeceğimiz ikinci şarkı ise Çilli olacak. Tabi bu ikisi de e, söyleşinin aralarında yer almış olacak. E, Sizlere iyi dinlemeler Yaptığınız film sayısını ele aldığımız zaman o yıllar içerisinde yani de, etkiniz de, çok büyük. E, evet. Ben, ben söylediğim gibi diğer sanatçı, dört dört yapıcılar çok filmler yaptı. Ben <gülüyor> saysanız hep 30-35'i geçmez benim filmlerim. Arada çektiklerimle birlikte. Tabi esas mesela 4-5 yok en aşağı on, 8 film var ki onlar beni bu zamanda daha çok ünlü yapmışlardır. <gülüyor> ...çok enteresan. Tabii. Ben her zaman olduğum gibi oldum. Çünkü ben filmlerde karakterleri yarattım. Diğer zamanlar olduğum gibi insanlar içindeydim. Yani o sanatçı ben şunu yaptım. Ortalarda gözükmeyi ben pek sevmem. Ama beni görmek isteyen, bana ihtiyacı olanın yanına giderim. Yaparım yapacağımı da. Hiçbir şey düşünmeden de yaparım. Onun için beni halk ondan sevdi. Yani çok beni şey yapmadılar... Yani ben meta haline gelmedim, kullanamadım. Yani. Görüş olarak tiplemediniz bu şekilde? Hayır, tiplemedim yani. evet evet evet. Feride filminde bir şarkınız var sizin. La Lamarica. Evet. <gülüyor> Ve sizin karşınıza <gülüyor> Emma Sayın da bir şarkı söylüyor. Evet, aran evet. balım peteği. Evet. Onu söyledi. Arkadaş diyor ki, ne Nasıl olur diyor? Yani bir kız gibi diyor oturmasını, kalkmasını, şarkı söylemesini, yürümesini bilen bir kadın tercih edilir. O tercih etmek değil. O, ben ona her zaman söylemişimdir. Yanlış bir kurgu var orada. Nur içinde yatsın. Metin Bey, Metin Ersan o çekimi evet. yapmıştı. Burada yanlışlık var. Yani direkt olarak bir yanlışlık görüyor. Çünkü köylü beşik mesinden bir şey yapmışlar. Ben de orada bir İstanbul şeyinde sosyeteden eden bir kadın. Yaşıyoruz, ediyoruz şimdi. Onlar geliyor. Yani giyinmesini bilmiyoruz. Ben bir de bakıyorum. Bir de aram balım akordiyanlarından. Ben şey yani bu yanlışlık burada. Yanlışlık derken bence yönetmen şey var burada kargaşası var daha doğrusu. E, o zamanlar olmuş bir şey ama ben de bu şey kalmıştır biliyor musunuz. Hatta ben bu İstanbul Festivali'nde Onur Ödülü alırken Omarita'yı dinlediler benim. se Samariyer. Comme le soleil latin. Çok güzel bir şarkıdır o. O şarkıya karşı özür dilerim. İstanbul. Arım balım peteğim. İşte, <gülüyor> Tabii farklılık yani farklılık böyle olmazdı ama böyle oldu e, Emelcim Emelcim çok güzel bir kadın çok iyi bir şarkı Allah türküci çok iyi bir, çok sevdiğim insan bunun Emel'in bir şeysi yok yani ama e, yani korkuda bir şeylik var yani bir beni tamam mı tercih edebilir adam bıkmış olabilir o zaman köyüne gidecek yani sen da bir şeylik var yani bence basit değil Farklı bir şey yaratamamışlar, seyirci böyle istiyor diye. Ben de aynı fikirdeyim. Yani orada bir yanlışlığı şey yapmadılar. Yani ne bileyim ben, hiç yanlıştır falan demediler. Büyük bir tezatlık var. Yani Differan Kavişi'nde derler. Farklılık var orada. O farklılığı kabul ettirmeye çalıştılar. Kimisi kabul etti, kimisi de sizin gibi gelip bu nasıl olur diye sordu. <gülüyor> Oluyor. Çok oldu mu? Yani soran bu konuda ilginç. Çok, ilgili. çok. Çok şeyleri soruyorlar. Çünkü ne var biliyor musunuz? Utkucuğum, ben biraz düşünen bir kadınımdır. Kafası işleyen bir kadınımdır. Benim de şeylerim vardır, yazılarım vardır, resimlerim vardır, tiyatrolarım vardır. F vardır vardı da hep kafamla yaparım ben bir şey. Ters olan bir şey yani... E yani uydurmak lazım. yani Bir yerden uymak lazım. Bu çok tersi, hakikaten. Ben de onu şey Sonra kardeşlerinden beraber gelirler, şarkı söyle düşünebilir misiniz? Ben hani söylemeye çekiniyorum orada o bu köyden gel Allah ne güzel ne güzel. Zavallı ben, ne bir enstrüman, ne bir şey var bende. Yani bu bir zamanlar Yeşil Çam'ın şeyi bu oluyor biliyor musunuz? tek kişiye yönelmesine oluyor. Yani özellikle ne diyorlar? Biz diyorlar bu filmde emel sayında çalışacağız diyorlar. Mesela diyelim yani. Star baz alıyor o zaman. Karakter oyuncularını bir ara, bir anda çok şey yapıyor. Tabii, evet ama her zaman bu olmuştur. Her zaman bu olmuştur ama ben bütün bunların işini ben çıkmışımdır. O as filmlerinde. Çok enteresan. Bütün buna rağmen, yaptığım bütün filmlerde bu kullanılmıştır yani, böyle olmuştur. Ben ondan zaten biraz şey yaptım. Bana birçok teklifler geldi. Biliyordum kime çalışılacağını, onun için ben kabul etmedim bazı şeyleri. Zaten onlar da benim öyle olduğumu bildiği için bana da büyük bir teklif vermedi. Yani geldiği kadar ben kabul ettim, ettiğimi kabul ettim. O zaman oldukça fazla filmi hani reddettiniz. Ettim tabii. Örneğin bir tane, hiç unutmam, Cüneyt Arkın'dan bir... Alman bir, düşman bir kadın oluyordu. Ben Alman dedim mesela. O milliyetçilik olarak geldi. Sonra isim vermeyeceğim. Bazı şeylerde de e, yine bir Atık Bey'in yaptığı bir filmde hatta ben tiyatroda oynuyordum. Aradılar aradılar, aradılar buldular çekimciler falan. Bir nedenle sonradan vazgeçtiler benden. Çünkü bu olasılık vardı. Yani ben bunları hissettim zaten. Yani ben kimsezi ne küçük görürüm ne büyük görürüm. Herkes işini yapsın yeter. Yani benim ben şeyci bir insanım yani. Hem emekçi hem haklıcı bir insanım yani. Anladınız Yani ben emek veriyorum diye hakkım olmayan bir şey ben istemem. Hak ediyorsam alırım. Ama alamazsan da gerekire kadar çok güzel bir romana değmişsiniz. Ebinozüler için ama anlayamamışlar almışlar. Biraz öyleydi. Şimdi bir de ne var biliyor musunuz? Hiç unutma Bana daha, e, daha e, olgunlaşmadayım ben. Çok bir filme falan bakmıyorum. Bir önemli bir yönetmen. E, yo dublaje gidiyordum. Yanlış pardon. Yanlış söyledim. Pek canlı önemliydim o sıralarda. E, Acar Film Stüdyosundayım. Bir yazar vardı. İsmini çok iyi hatırlayamıyorum. Ah ah o zaman söyle. Geç kaldırlar. Ne demek geç kalmak ya? Daha kaç yaşındayım bundan... Kırk sene geç kaldın Lala Hanım. Geç ki Ondan sonra zaten hemencik aldım portakalı. Aldım da aynı hatta da. Hatta Sunacığımdan, Sunapekuysal konuşuyordum. Dedik ki işte tebrik ederim falan filan. Dedim kusura bakmayın dedim. Siz varken ben aldım dedim Sunapekuysal'a. Biz bir şey yapmadık ki sen yaptın aldın dedim, dedi Yani bunlar güzel anılar biliyor musunuz? Bunlar baya güzel anılar yani. senin ve çiçeklerini o çocuklu gönlü hatırla biliyorum asretsin cu gio bir şarkı var şimdi sende kalan bu Var, Türk filmlerinden? Seslendirmeden, seslendirmeden Seslendirmeden, Aa, seslendirmeden tabii. E, o zaman Pekçam çok iyi bir dublajcıydı. Hı hı. Yani müthiş bir dublajcıydı. Ee, onunla birlikte işte ya tiyatro yapıyorduk ya dublaj yapıyorduk zaten. Evet. O, o yıllar beraber mi başladınız? O başlamıştı. Ben o, yani ben onunla başladım. Ha, onunla başladım dublajı. Tabii tabii. Tamam. Tabii bu şey e, nedir o, bizim Kanay çocuk neydi o? Emre Kanay. babası Feridun Kanay'dı bizim şey, tabloj yönetmenimiz, çok beyefendi. O da tiyatrocuydu zaten. O hepimize yani, o çalıştırdı yani dublajları. Çok filmlerde bakıyorum, belki benim sesim geçiyor. Evet. Çocuk konuşurdum, yaşlı konuşurdum, genç kız konuşurdum. Hatta böyle Lolita diye bir film onun kız çocuklu ben konuştum onunla yani. Türkçesini yani. Mesela ben bir şey fark etmemişim, dikkat etmemişim. Onu Dilek e, bana gösterdi. Cahide Sonku. Cahide Sonku bir filmde konuştum. İçinledim. Bir filmde konuştum. Ben Cahide Sonku'nun hayatını oynamak istedim. Çok istedim. Ama o zamanlar şimdiden de. Sonra zaten fakat olmadı. O film yani istenilen şeyi vermedi. Çünkü Cahide Sonku'yu çok fazla o nesil, o jenerasyon tanımadı, tanıyamadı. Cahide Sonku hakikaten tam bir şey nedir o? bir stardı Türkiye'de o zamanlar herhalde. Ben tanımadım Cahide Sohke. yani Benim yaşantım, yaşım ona şey gelmedi. yani. Yaşım demeyeceğim de olmadı. Ben tanımadım Cahide Sonke'yi. Bir kere sarhoş bir vaziyette gördüm de. Yani tanımadım kendisini ne olduğunu. Ama isterdim Cahide Sonke. Ben mesela her zaman isterim. Marlene Dietrich'in hayatım oynamak isterim. Yapışırdı. Evet, hep onu istemiştim. Ya o ya Cahide sonku demiştim. Fakat o, o, o zamanlar canım Haldun Dorman'cim dedi ki Lali'cim dedi. O, ben getirttim onun kitabını da getirttim dışarıda Fransa'dan. Şey yap, tercüme de ettirdim. Fakat olay yok dedi. Olay yok yani şeyin şey, Mane hayatında. O, olay olmaz olur mu? Olay çok şeyler var orada da. Dedi ama demek ki yani bir tiyatroda ya tiyatroda e, götürecek bir şey yok. Aktivasyon yokmuş yani demek ki. Anladım. Evet gibi evet. Güzel şeyler bunlar. Güzel şeyler. Evet. Bir kaç film vardır 3 aşağı 5 yukarı? Seslendirdiniz. O, o, o. Yani sadece Türk diyelim. Bir ara ben neyse kaça kadar yok yabancı Sofya Lorin'i ben konuştum. Avogard'leri ben konuştum oldu. Bak birkaç tane. Yaşlı kadınları ben onu konuştum çok çok genç kızları konuştum erkek oğlanları konuştum böyle hep diye plan böyle konuştum <gülüyor> konuştum konuştum buralar hep iyi konuşuyordum daha fazla yaman çok mı? fazla yudublarci değilim iyi dublarci değilim iyi oynardım ama birazcık ben böyle şey yapardım yani öyle çok ustalar vardı bir vala var bir pekcan vardı on başka da onlar büyük ustalar alev alev kurab vardı o hmm. müthişti. adal -çımcız. bizden çok evvel tabi yani e, Suna da iyi dublajçıydı, Suna Pekuysal da çok iyi Ayşe Ayşegil Devrim vardı, onlar çok iyi dublajçılardı yani. Yani ben öyle çok fazla, o kadar iyi, yani konuşurdum böyle ama baştan sona kadar konuştuğum roller oldu. Oldu ama ne bileyim ben çok, yani zordu, o zamanlar çok zordu. Amor derler, bir şey geçer, size geldim zaman Haydi bir daha dener kaçırdığınız zaman. Çok zordu. Feriduncuğum hep onları şey yapardı, çok yani dikkat ederdi tabii ki. Yani güzeldi, güzeldi, her şey güzeldi. I'm sorry, I'm Ay <Gülüyor> O zaman sizin Güney Tarkın'da yok hiç. Ondan sonra. O kadar? Ee... İlhan... Şey, Ayhan şıknan var, Edison'dan birkaç tane var, Kartal Tibet'nen var, başka birisinden daha var. Tabii Yılmaz Güney de yok sizin. Yılmaz Güney'de de yok. Hı -hı. Yılmaz Güney'de yok. Ama işte ben ondan sonra başladım. Yılmaz Güney e gittikten sonra var. Baş... Bir kere bir teklif geldiydi Yılmaz Güney'de. Ee, hatta şey yaptılardı, Telefon ettiler o sırada Arnavut gözlü ben. Ee, ben de işte bu Ertem ya o Arzu filmde Ertem filmi. orada muhalef bir rakam almıştım filan. Yani rakam da 2000 lira mı ne almıştım yani rakam dediğim de oydu zaten. Ondan sonra <gülüyor> e, Yılmaz Güney'in filmi için istediler. Ben de o sırada dedim abi ben de o sırada isteniliyorum her yerden filan. 20 bin lira beni istedim? O dediler orta, e, Yılmaz Güney 60 bin lira oynasen nasıl 20 bin lira istersin diye bana bir can oynamıyorum dedim oynamadım. <gülüyor> zaten... Onurum benim her şeyden şeydir yani. Ayrıca onu şey yapan insanlar yani yönetenler değil tabii kendisi de değil. Evet öyle. Zaten o isim üstte işte yazmak Falan öyle çok o, bir şey. Ama öyle, değil, yani öyle bir şey olsaydı tabii ki Yılmaz Güney'in ismi yazılacaktı. Gayet tabii ki yani. Bunları, o, arada bazı kişiler var hani, şey yapıp, onlar işgüzarlık da yapıyorlar yani. İnsan haddini bilince yani nereye kadar geleceğini isteğinin, yahut nereden sonrasını istemeyeceğini biliyor, bir kafası çalışan bir insan bilir bunları yani. Ama öyle yapınca mersi dedim, mersi. Bir de Met Menekşe, Selim İlerinin bir eseridir. Evet. Selimileri dünya şeker bir insandır. Çok sevdiğim bir yazardır. Tamamen romantizmdir. ve çok severek oynadığım bir roldür o. Ben de çok seviyorum. Özellikle fabrika yerinde aldığınız zaman eski hocanız Ama hiç şey yapmadan değil mi <gülüyor> fabrika dedim bıraktırdım uçak. Geleceğim böyle şey yapıyorum fabrika diyorum. Yani. Dürüyemin yağları erimişti. <gülüyor> Ondan sonra o da bıraktı. Çok güzel. Bir de yüzük vermem çok güzeldir. Onun yüzüğü vermem çok güzeldir yani. Ama işte onu çekim önemli, şeyi önemli. Onu nasıl söyleyeyim, kurgusu güzeldi. Yani bir Atıf Yılmaz. Yo Atıf Yılmaz'ın şeyin o, hmm, asistanına. Aa. Fevzi Tuna mıydı? Ben yanlış hatırlıyorum? Ferit Tuna mıydı acaba ben mi yanlış hatırlıyorum Utku? Vehbi? Fevzi Tünel. Hayır hayır. O da şey yaptım o. Fevzi Tunay'da bir şey oynadım ben. Neydi o? Aşk ve Gurur'da oynadım ona. Öyle miydi? Evet evet öyle oynadım. Hayır. hayır. Zeki Ökten'indir o. Zeki Ökten'indir. Evet, Zeki Ökten'indir. Yani ben ölüm tarlası çevirirken Zeki Ökten Atıf Yılmaz'ın asistanıydı. Ondan sonra çok iyi tabii şey yaptılar. Bunu da Zeki Ökten çevirmişti. Evet. Şey yapmıştı. E, dağlık yatağa at filmaz çekmişti. Evet böyle evet. Müjde Arçım ne orada oynamıştık. Şimdi e, ben John Wayne filmlerini izlediğim zaman e, o kovboy tarafını tutman filmde. E, Kızıl deri tarafını tutar. Evet. mi çekti direktle görüşürken? E, o da mesela baş roldeki kadının değil sizin tarafınızı tutuyor. Hani o sizin hani kötü kadın bir şey vardır ya. <gülüyor> o oh. kötü kadın yanlış bir şey. Ya yani isim bile kötü. Neden kötü biliyor musun? Yani bir korku var, bir güzel bir senaryo geliyor sana. Sen bir oyun çıkıyorsun sonra da kötü kadın isimli. Çok yanlış bir şey. Ben tahmin edemiyorum biliyor musunuz yani. Biliyorum. Sen <gülüyor> <gülüyor> yani aslında kötü kadın yok. Aslında kötü kadın o iyi kız diğer taraf. İyi kız neden soyunamıyor? Öpüşemiyor. İşte iç içemiyor. Bunu öbür karaktere yüklüyorlar. Yani e, yüklenmede de oyun öyle çıkıyor. Oyun öyle çıkıyor. Hı. Yani kötü kadın bence çok yanlış. Yani niye kötü kadın oldu? Bir de Fema Fethali olduğu için hani. Evet ondan önce. O da işte. ki var. <gülüyor> yani hani neyse. Şu Sezercik Aslan parçası. Evet. O filmde bir sahne vardır. Ayan Işık gelir. Ulya Koç Yiğit'in yüzüne vurur gazeteyle. Ama ne vurmak? Yani... Var mı orada şey, bir şey? Evet. Ben bilmiyorum. Evet. Ee, çok korkunç bir şey yani. Ee, o filmde biliyorsunuz beni tokat atmam lazımdı. Şeyi, ona anımsıyor musunuz sözlerce? Ben dedim vurmam dedim Atık Bey. ben Atık Bey çıkıyordu ona. Ben dedim vurmam dedim. Olur mu dedim hiç öyle şey falan. Dedi, Ayhan Bey dedi ki ee, Lala'm sizi vurmayacaksınız. Ben tutacağım zaten dedi. O zaman kabul etmem. elimi kaldırdım tuttu Ayhan Bey. Ee, yaramazlık yapıyor yine ama o galiba sezacık yavrum benim değildi. Boya fışkırtıyor yüzünüze. Ha, o şeydi evet, sezacık. Kızıyorsunuz ama sonra birden bire gülmeye başlıyorsunuz. E komik oluyor. Gülüyoruz çünkü. <gülüyor> şey bütün kıpırıpışpış kırmızıları şey, böyle böyle böyle başlıyor. Hani bilmem falan falan başlıyorsa kaç defa Mart'ta mı ne ben denize girdim Boğaz'da. O mesela komedyen bir çocuk caz vardı. Adam caz vardı rahmetli olduk, Onlar ben girmem dedi şey yapam da ben şeyik dublörü hani bazı oyunlarda hiç kendi oynamayı ise şey, tabi yüzme bilmeseydim belki şey yapardım düşmüşümdür elbilse bilemem neler hiçbir ay şöyle ay yani kendi oynadım hepsine yani dublör olarak kullanmadım hiç. Ama şey. işte oradaki güldüğünüz sahne çok hoş. Güzeldir. Evet. Ee, yani kızacaksınız Üvey anne diye ama kızamıyorsunuz gülmeye başlayınca. E, e, niye, niye bana orada <gülüyor> bana yapıyorlar bana niye kızacaklar <gülüyor> ben şey yapıyorlar. Şimdi, çok enteresan ben bunu şey yapamıyorum biliyor musunuz yani ya Üveyane diye bana kızacak niye yani Üveyane ne yapıyorlar bütün bunları Üveyane <gülüyor> de zaten bakıcı anne de değilim orada ben akrobatıyım şeyin Edison akrobatıyım e, beyaz melekte zaten onun bir şeyi vardı onun dışına çıkamazdık yani o, o, o şimdi bak o Senaryoydu. Senaryo oydı, hep senaryo tabii de orada bir öyle bir çekim vardı ki hiç kimse onun dışına çıkan bir Yıldız beyazlar beyazları içindeydi zaten üstün beyaz melekti malum. Biz orada şeyde yoksullar evinde malum şey yapan orada hiç bir fazlalık olamazdı. Ben orada istediğim bir şeyler vardı olmadı olamazdı da çünkü oyunun dışına çıkılırdı hani biraz deli kadın gibi oynayayım yani arasını boyanayım bir şey yapayım kalem. ...çiğin dışına çıkardı, o ağırlığın dışına çıkardı. O i̇sterdim öyle bir şeyler yapmak, olmadı, üstüne düşmedim tabii. Evet. 94.9 Açık Radyo'daki Yeşilçam Arko Cisi programının e, sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Lale Beykisi olan Söyleşin ilk kısmını dinlemiştik. Önümüzdeki hafta e, bu Söyleşin'in ikinci kısmı yer alacak. E, yine o daha iki saatlik Söyleşi'den e, seçtiğim, derlediğim bölümlerin ikinci kısmı olacak... E, haftaya kadar sizlere, şimdiye hoşçakalın diyorum, unutmayın. E, 15-30'da hazırladığımız Yeşil Çam Arkeolojisi programında bendeniz Utuk Uğurlu birlikte olacaksınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeşil Çam Arkeolojisi. What? Türk sineması ve Yeşil Çamın besin kaynakları, emekçileri. ...ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Açık Radyo program destekçisi olun